Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Elhamdülillah elhamdülillah. Elhamdülillahi elhamdülillah, nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve naûzü billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât-i Men yehdihillâh fe lâ mudille leh ve men yudlil fe lâ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 İnnellezîne âmenû ve âmelus-sâlihâti ulâike hum hayrul beriyye. Sadakallahu el lazim. ve kâlellâhu teâlâ fî âyetin ukrâ: İstâuzu billâhi men âmile sâlihan min zekerin ve unse ve huve mümin fele nuhyennehu Ve kâlellâhu teâlâ fî âyetin ukrâ: ve lâ ve lâ ve in kuntum ve Karallahü Taala fi ayetin uchrâ ve kâna hakkân aleyna nasrul müminin sadaqlallahül azîm. Okumuş olduğum ayetlerde ilk okuduğum be yine Suresi 7. ayette kim iman eder ve salih amel işlerse onlar yaratıkların en hayırlılarıdır der. İkinci okuduğum Nakil Suresi 97. ayette ise ''Erkek olsun, dişi olsun, mümin olduğu halde salih amel işleyen kimseye biz dünyada güzel bir hayat yaşatırız. Ahirette de en güzel ödülle onu ödüllendiririz.'' der. Üçüncü okuduğum Ali İmran Suresi 139. ayette ise, ''Gevşemeyin. Mahzun olmayın. Eğer müminseniz, gerçekten iman etmişseniz üstün olacak, üstün gelecek sizsiniz denilir. Rum Suresi 47. ayette ise bizim müminlere yardım etmemiz üzerimize haktır, yani görevdir der Cenabı Hak. Sevgili kardeşler, hepimiz öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz, öyle bir zamanda imtihan oluyoruz ki kimse e, tümüyle huzurlu, mutlu, e, şikayet ettiği hiçbir şey olmayan, stres ve bunalımdan uzak yaşamıyor. E, i̇nsanların birbirine güvenemediği, kimsenin kimseye borç veremediği bir zaman diliminde yaşıyoruz. Hatta Yolda kalmış bir kimseyi, arabası müsait olduğu halde arabasına alamayan, güvenemeyen bir problemleri görüyoruz, yaşıyoruz. Kadın cinayetleri, aile cinayetleri devamlı artıyor, önü kesilmiyor. Tacizler, tecavüzler önlenemiyor. Nice ülkede açlıktan ölenler oluyor biz 3-5 çeşit yemeği beğenmezken. Zulümler, işgaller sürüyor, devletler kendi vatandaşlarına bile her çeşit zulmü, reva görebiliyor. Sayabiliriz daha ekonomik yönüyle, hukuk yönüyle, eğitim yönüyle, Müslümanca yaşayış yönüyle problemleri, zorlukları. Bütün bunların aslında tek sebebi var. Tek sebebi var, o da gerçek anlamıyla iman edilmemesi. Allah'ın istediği gibi Allah'a ve inanılacak esaslara gönülden bağlanılmaması, inanılmaması. Allah'a gere, gereği gibi iman etse, Allah'tan korksa dünyanın hali çok başka olacak. Bireylerin de toplumun da, ülkelerin de hali, saadet asrını yeniden bu çağa yerleştirecek çağa mutluluğu, saadeti getirecek ve kendisi de öyle güzellikleri yaşamış olacak. Peki nedir bu iman? Gönüllerde hapis hayatı yaşayabilecek, sesi çıkmayacak, orada kalacak bir, sadece kuru bir iman ettim demek midir? Yoksa Allah'ın ahirette cennet vaat ettiği, dünyasını da güzelleştireceği ile ilgili her türlü yardımı vereceğini söylediği, insanı çok her yönüyle değiştiren, hayata bakışını, yaşayışını çok farklı kılan, kalplerde hapis gibi yaşamayıp insanı canlandıran, insanın bulunduğu yere hareket getiren ayrı bir özellik midir? İman aslında bir antlaşmadan ibarettir. Bu anlaşmanın taraflarından biri Allah'tır. Diğeri de iman ettiğini ifade eden kişi. Allah iman eden kimseye dünyada yardım edeceğine, ahirette de en büyük ödülleri vereceğine dair anlaşmaya imza atar tabir caizse. İşte, la ilahe illallah diye imza atan diğer anlaşma taraftarı müminse, Allah'a ona itaat edeceğine dair söz vermiş olur. Ee, onun e, hükümlerine boyun eğeceğine, teslimiyet göstereceğine, ona güveneceğine, e, onun talimatlarına uyacağına dair imza atmış olur. Allah vazgeçmediği, e, insan vazgeçmediği müddetçe, Anlaşmasından, Allah zerre kadar anlaşmasını bozmaz, sözünden caymaz. İman, malum meşhur tabirle, kalple tasdik, dille ikrar ve imkan nispetinde organlarla amel etmeye çalışmak demektir. İman, kelime anlamıyla güvenmek demek ve güvenilmek demek. Allah'a her şeyiyle güvenmek, Allah'ın emrettiği hiçbir şeyin yanlış, gereksiz, lüzumsuz olmadığına, Allah'ın yasakladığı her türlü hususun kendisi için zararlı olduğuna, Allah'ın emir ve yasaklarının kendi mutluluğu, saadeti için olduğuna, inanılacak ve yaşanılacak esasların Allah tarafından tayin ve tespit edilmesinin en doğru olduğuna inanmak ve Allah'a güvenmektir. Sonra güvenilmektir başka insanlara, başka Müslümanlara yönelik davranışları itibarıyla güven vermektir. <gülüyor> el mümin men eminel müminuna min lisanihi ve yedihi veya el müslimu men selim el-müslimuna min lisanihi ve yedihi şeklinde rivayetleri hatırlayalım. Mümin kendi dilinden ve elinden diğer insanların emniyette olduğu, emin ve güvenilir olduğu kimsedir. Ya da Müslüman başka insanların kendi elinden ve dilinden salim olduğu, şikayetçi olmadığı kimsedir. Gerçekten biz mümin miyiz? Elhamdülillah müminiz. Ama bu anlamları itibarıyla herkesin bize güvendiği bizim de her yönüyle Allah'a güvendiğimiz bir şahsiyet miyiz? İkinci olarak mümin tabiri, iman tabiri emanetle alakalıdır. Aynı kökten türemişlerdir. Emniyet de, güven de, emanet de emin kökünden yani imanın bağlı olduğu kökten türemişlerdir. Yani mümin kendisine emanet edilen kendisine emanet edilenin farkında olan emaneti yükleyen yüklenen taşıyan kimse demektir hatırlayalım emanete ihanet etmek bir münafıklıktı Mümin de emanete cayet eden o emanetleri hakkıyla yerine getiren kimse demektir Emanet insanların bize verdiği geçici olarak, güvenimize tevdi ettiği hususlardan önce Allah'ın bize sunduğu hani dağın, göklerin kabul etmediği emanet insan yüklenmişti ya o yüzden yüklenip de hakkıyla yerine getirmediği için zalim ve cahil hükmüne girmişti ya o emanetin hakkını vermek yani emanet her şeyden önce Kur'an'dır, Allah'ın hükümleridir İslami esaslardır, devlet gibi nimetlerdir İslam devleti tabi. Yani ilahi kutsal emanetlerdir. Tabi çocuklarımız da bir emanet, eşlerimiz de bir emanet, kendi canımız da, vücudumuz da, zihnimiz de, bize verilen mal ve mülk de, paralar, pullar da hepsi aslında birer emanet ve bu emanetlere ne kadar riayet ediyoruz, hakkıyla onları Allah'ın istediği şekilde kullanıyoruz, o kadar müminiz. Ee, eyvallah. Mümin demek zaten bu demektir. Ama e, bakın kim kime ne kadar güveniyor, bunu test etmeniz için birinden borç para isteyin. Size ne kadar güveniyorlar. Veya siz karşınızdakine ne kadar güveniyorsunuz? O sizden borç para istesin de onu değerlendirmiş olun olsun. Evet. Kur'an'da iman etme konusunda bir önce samimi olmayanlar vurgulanır. Bakara Suresi 8. ayette münafıkların işte insanlardan bir kısmı vardır ki iman ettik derler Allah'a ve ahiret gününe ama onlar mümin değillerdir ifadesiyle vurgulandığını bilirsiniz. Ama şu ayet beni daha çok etkiler. Ve ne amen billâhi ve bir rasul ve etâna sunmâyetevellâ ferîkum minhum min ba'di zâlik ve mâ bil Nur Suresi 47. ayette. Onlar derler ki biz Allah'a ve Resulüne iman ettik ve itaat ettik derler. Sonra onlardan bir kısım, bir grup yüz çevirirler. Allah'a ve Resulüne itaatten yüz çevirirler. İşte onlar işte onlar mümin değillerdir. İman etmiş değillerdir. Her ne kadar iman ettik deseler de o yüzden Kur'an, Nisa Suresi 136. ayette Ey iman edenler, iman edin der. Nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman edin. İmanın hakkını verin. Dilinizle değil sadece, gönlünüzle de, kalıbınızla da, yaşayışınızla da, tavrınız, hareketinizle de gerçekten nasıl iman edilmesi gerekiyorsa öyle iman edin denilir. Evet. imanla ilgili bazı ayetleri tekrar gündeme getireceğim. İnnel müminunellezine amenu billahi ve resulihi summe lem yertaubu ve cahadu biemvalihim ve enfusihim fi sabilillah ulaihehumu sadiqun. Hucurat suresi 15. ayet. Müminler kimdir? Eee Kur'an'ın tanımı, Allah'ın tanımı şöyle, ancak o kimselerdir ki müminler Allah'a ve Resulüne iman ederler ve imanlarında hiç şüpheye düşmezler kesin bir imanla iman ederler, sonra mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ederler, gayret ve çaba gösterirler işte imanlarında sadık olanlar bunlar yani cihad etmeden, şüpheye düşerek e, bir imanı Allah sadıkların imanı olarak saymıyor. Ve iman edenlerin nelerle karşılaşacağını söylüyor. اَحَسِبَ النَّاسُ en يُتْرَكُوا en يَكُولُوا اَمَنَّا بِاللّٰهِ اَنْ يَكُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Siz insanlar zannediyor mu ki iman ettik deyip de bırakılı verecekler imtihan edilmeyecekler velakat vetenellezi men kablihim onlardan öncekilerini imtihana tabi tuttuğumuz gibi onları da imtihana tabi tutacağız sadık olanlarla kazip olanlar imanında doğru olanlarla imanında sahtekar olanları Allah açığa çıkartsın diye Ankebut suresi 2 ve 3. ayet o yüzden Bakara Suresi'nde iman edenlerin örnek tavrı vurgulanır. وَقَالُوا ve atana Duyduk ve uyduk ey Allah'ım derler. Ve Ahzab Suresi 36. ayette malum, mümin erkek ve mümin hanımların Allah ve Rasulünün hükmettiği bir konuda farklı bir görüş sunmaları, alternatif aramaları gibi bir seçenekleri söz konusu değildir denir. Asap suresi 39 ayette ise e, onlar Allah'ın risaletlerini e, peygamberlerine bildirdiği e, e, tebliğ ettiği edilmesi gereken özellikleri tebliğ ederler ve yakşav nehu vela yakşevne Ahden illallah sadece Allah'tan korkarlar başka hiçbir şeyden korkmazlar yine diğer bir ayette Siz dininizden yüz çevirirseniz, Allah öyle bir toplum getirir ki onları Allah sever, Allah da onları sever, onlar Allah'ı, Allah da onları ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar denir. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَا اِمْ Evet, ve müminlerin ayrı bir tanımını Enfal Suresi 2. ayette şöyle yapar Allahü Teala İnne mel mu'minon elzeina izazükir Allah ve cilet kulu buhum ve izatül yet alayhim ayetuhu zaddetum imana ve ala Rabbihim ytevekelon. Mu'minler ancak o kimselerdir ki Allah denildiği zaman kalpleri derileri ürperir ve Allah'ın ayetleri okunduğu zaman onların imanları artar ve onlar rablerine Tevekkül ederler, ona güvenirler, onu vekili kabul ederler. Evet, böyle imanın neticesi nedir? Ee, güzel bir hayattır, gönül huzurudur, rahat bir geçimdir. Başkalarına üstün gelmek, dünyada da galibiyetle yaşamak, izzet ve onur içinde hayat sürmektir, yeryüzüne varis olmaktır, ee, Allah'ın yardımına muhatap olmaktır. Yine Nur suresi 55. ayete göre Allah'ın devlet vadi ile İslam'ın hakim olmasını görebilmeleridir. Sevgili kardeşler, günümüze geldiğimizde İsrail olsun, diğer kafirler olsun, Orta Doğu'daki Müslümanların devletlerinden, askerlerinden, silahlarından, Korkuyor diyemezsiniz. Onlar korkuyorlarsa e, ölümden korkmayan e, imandan, mümin gençlerden korkuyorlar. Tevhid ehli insanlardan korkuyorlar. O yüzden iman eden e, aslında tüm dünyaya meydan okuyabilir. E, Abbas daha iman etmeden Medineli Müslümanlar beyat edecekleri zaman diyordu ki Medinelilere Medine'liler La ilahe illallah diyeceksiniz az sonra. Beyat edeceksiniz. Ne diyeceğinizin farkında mısınız? La ilahe illallah demek, bütün dünyaya savaş ilan etmek demek. Hazır mısınız buna diyordu. Daha iman etmemişti ama, imanın ne olduğunu bizden daha iyi kavramıştı. Evet, maalesef abdesti bozan şeyler çokça anlatılır. Ama imanı bozan hususlar pek gündeme gelmez. Onu inşallah haftaya bırakmak üzere ifade edeyim ki tarihte Müslümanlar imanları sağlam olduğu zaman zengindiler, ülkeleri de kalkınmıştı. Dolayısıyla biz tersinden bir şey yapmaya kalkıyoruz. Mümkün değildir bu. Ayete terstir çünkü. Ve daraballahu mesela keryeten kanet amineten mutmainneten Yetti her risku ha min külli mekan, jadem min külli mekan. Fekferat bi an umillah, feda kahallahu libasal jooi vel khaf bi ma kano yasneun. Naxil suresi 112. ayette Allah diyor ki bir kariyeyi, bir memleketi Allah örnek verdi. Onlar gerçekten mutmain olarak kalplerinde hiçbir şüphe duymadan iman etmişlerdi. O yüzden onların rızıkları dünyanın her tarafından onlara geliyordu. Ne zaman Allah'ın nimetlerine nimetlerini inkar ettiler? O zaman fakirlik ve korku elbisesini giydirdik onlara. Üzerimizdeki elbise fakirlik ve korku elbisesi midir? Yoksa Allah'ın önce huzur dediğimiz iman ve takva ile alakalı hususların bir rızık olarak verildiği ve şükredeceğimiz özelliklerin çokça bulunduğu iman edenlere verilen durum mudur onu tekrar değerlendirelim ama iman edenlere dünyada da Allah güzellikler vereceğini ısrarla vurguluyor. İman etmeyenlerse Kur'an'ın ifadesine göre sıradan bir hayvan da değildirler. Hayvanların en kötüleri, en şerlileridir. İnne şerret devabbi ındallâh diye başlayan ayet. Allah'ın yanında e, hayvanların en şerlisi, iman etmeyen, akletmeyen e, kimselerdir denilir. E, Enfal suresi 155. ayette ve maalesef insanların çoğu iman etmezler velakinne ekseren nas la yu'minun insanların çoğu iman etmez Hud suresi 17 iman eden eder etmesine ama nasıl iman eder ve ma yu'minu ekseruhum billah illa ve müşrikun Yusuf suresi 106. ifadeye göre insanların çoğu şirk koşarak iman ederler ki şirk koşularak edilen iman Geçerli olmayan, ebedi cehennemlik olan bir imandır. Dolayısıyla iman aslında nötr bir kavramdır. Şirk koşularak yapılan, tağutlara yapılan, ciplere yapılan iman, kişiyi cehennemlik yapar. E, i̇manın böyle kötü olma tarafı da vardır. E, küfrün tağutlara karşı olan iyi tarafı olduğu gibi. Sevgili arkadaşlar, sözümü bitiriyorum. Şizofreni diye bir hastalık vardır. Psikolojik hastalıkların en aşırısı, en ilerlemiş şekli. Yani çift kişiliklidir insan. İnandığını yapmaz. Farklı kişilikler ortaya koyar. Bu anormal bir durumdur. Yoksa normal insan inandığını ortaya koyar. Diyelim ki zehirli olduğu kesin olan bir yılan var. Ee, öldürücü zehri olan bir yılan ve sen biliyorsun bunu. İnanıyorsun ki şu yılan e, böyle bir e, e, öldürücü zehir taşıyor. Buna inandığın halde parmağını ağzına sokar mısın? Elini koyar mısın onun ağzına? Ee, yani inandığımız şeyi ne yaparız? Tedbirimizi alırız. Ateşe atmayız kendimizi. Ya ateşin yakacağına inanıyorum ben diyerek ateşin yakıcı olmasından, yakmasından kurtulamayız. İnanmak tedbir almayı gerektirir. Cennete, cehenneme iman etmek, Allah'a iman etmek neticesi olması gereken bir husustur. Cehenneme inanan bir kimse, cehenneme gitmek istemez. Allah'a iman eden bir kimse, Allah'a itaat eder. İman, bir sevgiye, bir bağlılığa ihtiyaç hisseder. O yüzden gerçekten ne kadar nasıl iman edip etmediğimizi hayatımızla test ediliyoruz. İmtihana tabi tutuluyoruz. Müminim demek yetmiyor. Mümin olduğumuzu kendimize, çevremize ispat etmemiz gerekiyor. Allah'ın imtihanlarını bu vesileyle kazanmaya çalışmamız icap ediyor. Rabbim e, Kur'an'ında emre diyor velatemutunne illa ve entum muslimun. Başka türlü değil. Ancak Müslüman olarak vefat edin, ölün diyor. Biz de halimizle, davranışımızla önce e, bu söze icabet etmek ve Yusuf Aleyhisselam gibi dilimizle de teveffünü Müslüman ve alhittini biz salihin demek durumundayız. Benim Müslüman olarak vefat ettir ve iyiler, salihler arasına kat. Müslüman olmak çok zor değil. La ilahe illallah diyen ve iman esaslarına inanan kimse mümin olur. Ama mümin kalmak ve özellikle de mümin ölmek İslam'ın hakim olmadığı yerlerde hiç de kolay bir şey değildir. Rabbim hepimizi Müslüman olarak yaşatsın, Müslüman olarak vefat ettirsin ve dünyada izlete, ahirette cennete nahi olacak insanlar arasına katsın. Ela inna ahsen el kelam ve eb nizam kelamullahi meliki il azez il allam kema kalallahu tabarik ve taala fil kelam ve iza kureel Kur'an festemi ola ve anctulalikum tu turhamun Aüz bıllâhı min